Uhud Savaşı başlıyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşmakta olan müşrik ordusuyla ilgili olarak asabıyla yaptığı istişare sonunda şehir dışında savaşa karar verilince bin kişilik ordusuyla Medine'den Uhud Dağı'nın eteklerine doğru hareket etti. Peygamber ordusu Allah'ın dinine kastedenlere ...fırsat vermemeye kararlıydı. Bunun yanında... ...İslam ordusunun içinde... ...münafıklar da vardı. Dillerinde... ...iman ettiklerini söyleyip... ...İslam düşmanlığı yapanlar... ...İslam toplumunun... ...fesat kaynağı tipler... ...bunlar... ...namaz da kılıyorlar... ...hatta kıldırıyorlar... ...oruç da tutuyorlar... Hacca da gidiyorlardı. Hatta ve hatta cihada bile katılıyorlardı. Ne var ki bunlar Allah düşmanlarıydı. İslam'ın Medine döneminde bu münafıkların lideri Abdullah bin Ubeydi. O da arkadaşlarıyla beraber peygamber ordusuna katılmıştı. Fakat o, İslam askerinin moralini bozmak için katılmıştı orduya. İslam ordusu Uhud Dağı'na yaklaşırken sayıları 300 kadar olan münafıklar birdenbire asker saplarından ayrılarak Medine'ye geri döndüler. Fakat peygamberlerine inanmış olan mücahitler onu yalnız bırakmayarak komutanlarının emrine göre müşrik ordusuna karşı mevzilendiler. Müşrik askerlerinin sayısı ise üç bin kadardı. Askeri ittifakları olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerden de yardım istememişti. Oysa ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yardım istemese bile yapılan anlaşma gereği ...Yahudilerin Müslümanlara yardım etmeleri gerekiyordu. Böylece ordular Uhud'da eteğinde karşı karşıya gelip mevzilenmeye başladılar. Mekke ordusu çeşitli manevralarla İslam askerinin moralini bozmak istiyordu. 3000 bin müşriye karşı... 700 kişi savaşacaktı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem askerlerini mevzilere yerleştirdikten sonra arkadan gelebilecek bir tehlikeye karşı daha sonra okçular tepesi deni çok olan okçu yerleştirerek onlara şu kesin emri vermişti. Müslüman askerlerinin cesetleri üzerinde leş kargaları dahi görseniz bulunduğunuz mevziyi terk etmeyin. Okçuların komutanı olan Abdullah bin Cübeyr onlara şöyle sesleniyordu. Arkadaşlar savaşın neticesi ne olursa olsun yerinizi terk etmeyiniz. Peygamberimizin de emrettiği gibi Müslüman askerlerinin cesetleri üzerinde leş kargaları dahi görseniz onun emri gelmeden mevzilerinizi kesinlikle bırakıp gitmeyiniz. Taraflar birbirlerine meydan okurlarken, müşrik kadınlar da Mekke askerlerini tahrik edip, savaş için kışkırtıyorlardı. Müşrikler bu şekilde kendilerini savaş atmosferine hazırlarken, Müslümanlar da inandıkları Allah'a tam bir teslimiyet içindeydiler. Onlar savaştan değil, Allah'tan korkuyorlardı. Mekke ordusunun askerleri toplanmış, savaş başlatmak için rakip istiyorlardı. Daha sonra vuruşacak askerleri ortaya çıktı. Fakat bu askerin ortaya çıkışıyla ölümü bir oldu. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona karşı çıkarttığı Ebu Dücane'nin kılıcı... ...göğsünü parçalamıştı. Ebu Dücane, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... ...emrettiği gibi kılıcın hakkını veriyordu. Savaş olanca şiddetiyle başladı. Bu, Allah davasına inananlarla... ...bu davaya düşman olanlar arasındaki... Ebedi mücadeleydi. Mekke atlılarının sağ kanadı komutanı Halit bin Velid, Müslüman okçularının savunduğu geçidi ele geçirmek istiyordu. Fakat Halit ve arkadaşları beklenmedik bir savunmayla karşılaştı. Mücahit okları yağmur gibi iniyordu müşrik askerlerinin üstüne. Nihayet Halid'in perişan olan süvari birliği geçidi geçmenin imkansız olduğunu anladı. Ardından da toplanıp kaçmaya başladılar. Düşmanın sol kanat atlı birliğini idare eden İkrim'e de zor durumdaydı. Daha sonra İkrim'e'nin askerleri tekrar saldırıya geçtiler. Bu saldırıya karşı koyan İslam askerleri kahramanca savaşıyorlardı. Savaşı başarıyla sürdüren Müslüman müşahitler karşısında aciz kalmıştı Mekke ordusu. Çok geçmeden de kaçmaya başladılar. İslam'ın kılıcı galip gelmişti küfür kılıçına. Kaçışan Mekkeli askerleri durdurmak için Hint en dokunaklı sözleri sarf ediyor. Onları durduramıyordu. "Kaçmayın Mekkeli aslanlarım, zafer sizindir. Haydi yiğitler!" diye bağırıyordu. Müşrikler o denli bozguna uğradılar ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yerlerini kesinlikle terk etmemelerini emrettiği okçular bile bulundukları tepeyi bırakıp Ganimet toplamaya başladılar. Onların bu durumunu görüp devamlı olarak okçular geçidini kollayan düşman komutanı Halid bin Velid bunu fırsat bilerek terk edilen geçidi ele geçirdi ve İslam ordusuna arkadan saldırmaya başladı. Okçuların komutanı Abdullah, Halid'in bu beklenmedik hareketine karşı koymak istediyse de yanında kimse kalmamıştı. Bütün ısrarlarına rağmen askerleri savaş bitti deyip ganimete koşmuşlar ve hezimete sebep olmuşlardı. Geride kalan birkaç okçu da Halid bin Velid'in süvarileri tarafından şehit edilmişti. Bitmiş gibi görünen savaş, Halid'in bu hareketiyle yeniden başladı. Kaçan müşrik askerleri Halid'in geldiğini görünce tekrar geri döndü. Ortalık toz dumanla doldu ve sel gibi kan akmaya başladı bu savaş meydanında. Bütün bu olanlara rağmen İslam mücahitleri kahramanca savaşıyor... ...zafere gitmek istiyorlardı. Ebu Sufyan'ın karısı Hind'in... ...kendisine özgürlük vaat ettiği... ...vahşi ise... ...sadece Hazreti Hamza'yı arıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... ...kahraman amcasını öldürünce... ...kendisine hürriyet verilecekti. Mekkeli efendileri tarafından. Ve... Nihayet vahşi her taraftan kuşatılmış olan Hamza'yı fark edip mevzilenmeye başladı. Hedefi tam tayin ettikten sonra da Afrika usulü mızrağını Hazreti Hamza'ya fırlattı ve Hamza'yı sırtından vurdu. Bunu gören müşrikler de iyice kudurup saldırmaya başladılar. Hazreti Hamza'nın öldüğüne iyice kanaat getiren vahşi, göğsünü yararak Hazreti Hamza'nın ciğerlerini hinde götürdü. Hazreti Hamza'nın şehit oluşu savaşın seyrini de değiştirdi. Bundan cesaret alan Mekkeli askerler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve Selleme aramaya başladılar. Bunu yaparlarken de etrafa vahşice saldırıyor, Yerde hala ölmemiş Müslüman yaralılar varsa onları atlarına çiğnetiyorlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kafirlere teslim etmek istemeyen mücahitler onu kahramanca savunuyor, liderlerine hiçbir şey olsun istemiyorlardı. Bu arada müşrik askerleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşmaya çalışıyor fakat canlarını bu yola koymuş Müslümanlar onlara fırsat vermiyorlardı. Savaş alanı ölü ve yaralılarla dolmuştu. Müslümanlar kahramanca savaşıyor teke tek kalınca rakiplerini yeri seriyorlardı ne var ki sayıları çok azalmıştı. Böylece Müslümanlar bir hayli şehit vermişlerdi davaları uğruna. Müşrik askerleri ise her tarafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aramaya devam ediyorlardı. Kafir askerlerinden biri Muhammed deyip saldırdı. Saldırdığı kimse Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil, onun sancaktarı olan Musab'dı. Zırhı Hazreti peygamberinkine benzediğinden Müşrik askeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Öldürdüğünü zannetti Naralar atıp Oradan oraya koşuyordu Muhammed'i öldürdüm Muhammed'i öldürdüm deyip Çılgınca seviniyordu Bu haberi duyan Mekkeliler çılgına dönmüşlerdi Oysaki Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ölmemiş Aldığı yaralardan Uhud mağarasına doğru çekilmişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme korumakta olan Ebu Dücane, Sad bin Ebi Vakkas gibi sahabiler yağmur gibi ok yağdırıyorlardı düşman askerlerinin üzerine. Ne var ki bu hizmet sırasında çok sayıda Müslüman asker de şehit olmuştu. Zaten davalar böyle gerçekleşir. Bilir birileri şehit olacak ki İslam onların şehitliğiyle oluşsun. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kahramanca koruyan ziyat da yaralanmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce yara almış olan Ziyad'ın kendisine getirilmesini emretti. Daha sonra Ziyad'ın başını mübarek bacağının üzerine koydu ve Ziyad başı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bacağı üzerinde olduğu halde şehit oldu. Müzik Herkes üzerine düşeni yapıyor, fahrü kainat, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olmasın, İslam sancağı yarıda kalmasın, umutlar sönmesin, küfür dünyayı karanlığa boğmasın, hak din yara almasın diye canlarını feda ediyorlardı. Kendilerinin ve bütün insanlığın kurtuluşunu, İslam'da gören bu kutlu insanlar yaptıkları mücadeleyle destanlaşıyorlardı adeta onlara ne mutlu